Enfal Sûresi Medine döneminde hicri ikinci yılda vaki olan Bedir gazasından sonra nazil olmuş olup 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla يَسْأَلُونَكَ <gülüyor> عَنِ Sana ganimetlerin taksimini soruyorlar. De ki, onun taksimi Allah'a ve Resûlü'ne aittir. Onun için siz gerçek mü'min iseniz, Allah'a karşı gelmekten sakının. Birbirinizle aranızı düzeltin. Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ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 اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا يُنْفِقُونَ Namazı hakkıyla ifa edip, kendilerine nasip ettiğimiz mallardan, hayırlı işlerde harcarlar. اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ işte gerçek mü'minler onlardır. Onlara Rab'lerinin nezdinde, cennette yüksek dereceler, mağfiret ve kıymetli bir nasip vardır. كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لكارهون. Nitekim pek yerinde ve gerekli bir iş için Rabbin seni evinden çıkardığı zaman da müminlerden bir kısmı bundan hoşlanmamıştı. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ الْمَوْتِ وَهُمْ Gerçek apaçık meydana çıktıktan sonra bile onlar bu hususta seninle münakaşa ediyorlardı. Sanki gözleri göre göre ölüme sevk ediliyorlardı.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 Allah, iki topluluktan birine, sizi galip kılacağını vaad ettiğinde, siz silahsız olan topluluğun, kervanın sizin olmasını arzu ediyordunuz. Halbuki Allah ise, emirleriyle hakkı üstün kılmak ve şirkin kuvvetini yok ederek, kafirlerin ardını kesmek istiyordu ki, o suçlu müşrik yuruhu hoşlanmasa da, hak olan İslam'ı yücelsin, batıl olan şirki de ortadan kaldırsın. İd testağîthûne rabbakum O vakitsiz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da ben size peş peşe gelecek 1000 ile imdad edeceğim.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 Bilmeli ki Allah'ın cezası çetindir. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَاَنَّ İşte ey kafirler! Bunu gördünüz ya, şimdi tadın bakalım onu. Kafirlere ayrıca bir de cehennem azabı var. يَا Ey iman edenler! Ordu halinde kafirlerle savaşmak için karşılaştığınızda, onlara arkanızı dönüp kaçmayın. وَمَنْ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 ذَٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِر۪ينَ İşte Allah size böyle yaptı. Çünkü Allah kafirlerin tedbirini zayıflatır. اِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحِ وَاِنْ تَنْ تَنْ تَهُوا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 Bizle başlarız. Askeriniz çok da olsa size hiç fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Ya eyyuhellezine amenu ati'u'llaha ve rasulehu ve la tuwallu anhu wa entum tesma'un. Ey iman edenler, Allah'a ve رسولüne itaat edin. Kur'an'ı ve Resulullah'ın öğütlerini işitip dururken ondan yüz çevirmeyin. Ve la İtaat kulayla işitip dinlemedikleri halde bir de yalan atıp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 Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin. Bile bile aranızdaki emanetlerinize de hıyanet etmeyin.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 111 إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 112 والذين كفروا إلى جهنم يحشرون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 Yok, eğer yüz çevirirlerse biliniz ki, Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. وَاَعْلَمُوا اَنَّمَا غَلِمْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبِدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ Bir de malumunuz olsun ki, savaşta elde ettiğiniz ganimetin beşte biri Allah'ındır.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 Takdir ettiği bir işi yerine getirmek için sizi böyle buluşturdu ki, helak olan bir deliyle göre helak olsun, yaşayan da bir deliyle göre yaşasın. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. İz yurikahumullahu fi وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا O vakit Allah sana müşrik askerlerini rüyanda az göstermişti. Eğer onları çok gösterseydi paniğe kapılır, emir ve kumanda konusunda İhtilâfa düşerdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Çünkü O, bütün sinelerin gizlediklerini pek iyi bilir. <gülüyor> لِيَقْضِيَ <gülüyor> اللّٰهُ Karşılaştığınız zaman Allah sizin gözlerinizde onlara az gösteriyor, sizi de onlara az gösteriyordu ki Allah takdir ettiği işi yerine getirsin. Bütün işler sonuçta Allah'a racı olur.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 sizden uza ben sizin göremediğiniz şeyleri görüyorum ben Allah'tan korkarım öyle ya Allah'ın azabı çok şiddetlidir ev yequlu'l munafikun fi kulubihim maradun garr ha'ulailidinhum ve hakim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 Vallou tera id ya tovfa ladin kafiru meleikatu yadribu lojouha hum wa adbarhum wa duqu adab al Melekler o kafirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak tadın bakalım cayır cayır yanmanın acısını diyerek canlarını alırken bir görmeliydin. Dalik bi ma qaddamat eydikum ve Allah leys İşte bu sizin ellerinizin işleyip öne sürdüğü işlerin karşılığıdır. Yoksa Allah asla kullarına zulmetmez. Kadab i alif el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 inkarcılıkta ısrar edenlerdir ki onlar imana gelmezler. Ellezine ahadte minhum thumma yanqudun ahdahum fi kulli marrah thumma yanqudun ahdahum fi kulli marrah wa hum la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 Onlar elimizden kurtulamazlar. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wamidd ba'til khayl tubhibuna bihi aduwwa Allahu wa aduwwukum wa aduwwukum wa akharina min dunihim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 ancak Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutup yıldırırsınız. Allah yolunda her ne harcarsanız onun karşılığı size eksiksiz ödenir. Size asla haksızlık yapılmaz. Ve eğer onlar barışa yanaşırlarsa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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ Ey Peygamber! Allah sana ve seninle beraber olan mü'minlere yeter. يَا أَيُّهَا Nebi حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ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 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا 112. يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين 113. يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين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 Laule <gülüyor> hey كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ Eğer Allah'ın levhi mahfuzda yazdığı daha önceki bir hüküm olmasaydı aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا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 eğer Allah sizin kalplerinizde hayır yani iyi niyet, iman ve ihlas istidadı bulursa, sizden alınan fidyelerden daha hayırlısını size verir ve günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.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 Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. İnnellezîne âmenû ve häcerû ve cihadû biemvâlihim ve enfüsihim fî sebîlillâh. Vellezîne âvû ve nasarû ulâike ba'zuhum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 onlara kucak açıp yardım eden en sar var ya işte gerçek müminler bunlardır bunlara bir mağfiret pek değerli bir nasip vardır <gülüyor>